İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler. Hayırdır Karagöz'üm? Gözün kaşın oynuyor. Hesap yapıyorum. Ne hesabı? Bize öğretilenler gerçeğin kendisi midir... ...yoksa salla pati şeyler midir diye onun hesabını yapıyorum. Ay konu derin gibi. Ne mesela? Mesela eve geldim bin tane olanlar gerçekten bin tane midir? Valla buna ancak cevabım Nasrettin Hoca gibi. İnanmıyorsan ölç cevabıdır. Ben de ölçtüm işte... Dünyanın merkezini mi? Hayır, narın tanelerini. Haa, saydın yani. Saydım yani. E, kaç çıktı? Tam 567 tane. Vay be, üşenmeden saydın ha. Ben nar yemeye üşenmemişim de saymaya mı üşüneceğim? Bak, burasını doğru dedin birader. Bu da bize öğretilenlerin %52.2013 oranında bir yanlış geldiğini gösterir. Vay be, narın yemesi çetrefilli, hesabı çetrefilli. İşin açıkçası ben bu hesaplarda değil de nara bizzat yemekle ilgileniyorum. Bu konuda beni aydınlatırsan sevinirim bak karakocuğum. Hay hay. Önce narketten fazla yuvarlak olmayanlarını olgun olsun hesabı seçip alacaksın. Narket? Öyle yerinden alınacak. Sonra yemeden önce kapı gelen giden iyi bir kontrol edilecek. Misafirin denk gelmeyeceği bir zamana rast getirilecek. Sebep? Yahu sebep ilkin bıçakla sonra el ve ağızda yenilen yerin zemininde sağında solunda duvarında oluşan izlere karşı zanlı hükmüne geçmeyesin diye Ha doğru doğru İki yenilecek yer ortalanıp zemine olduğu gibi gazete döşenecek İyi fikir Eğer yer geniş değilse gazete döşeme duvara da uygulanacak Ya değil mi? Sonra eski giysiler baştan ayağa giyilecek Doğru bu da gerek. Sonra bıçakla narın başı ve sonu kesilecek. Haydi. Öle. Sonra aşağıdan yukarı çizikler atılarak kabuğu soyulacak. Yani Karagöz sen bayağı ustası olmuşsun bu işi. Mide bu Hacivat mide her şeye kadir. Sonra kabukları soyulup dikkatlice parçalanacak. Helal be. Ha bir de sıcak suda 10 dakika bekletilince iş daha kolaylaşıyor. Ayıklanan nar taneleri afiyetle yenilir. Yani Karagöz sağ olasın. Sayende her istediğimde hanımdan da azar işitmeden yiyebileceğim şu mübarek yiyeceğim. Öyle dostum afiyet bal şeker olsun. Fazlası da sana olsun efendi. Ee, hadi bakalım hayvallah. Efendim bugün de geldik sohbetin sonuna. Allah'a verdiği bütün güzel nimetler için hamd her ne kadar sürçülisan ettikse affolun.